Şey, Bir, iki, üç deneme. Duyuyor musunuz? Bir ses çıkmadı kimse Ben yani oradan gelen sesi hiç söylemiyorum. Efendim o köpeği diyor, sonra, sonra, sonra terk ediyorlar. Yani kız çok seviyor köpeğini ama sonra kız babasının yanına gidiyor. Annesi Avustralya'ya taşınıyor. Baba da o evde ben köpek tutamam diyor. Köpekle sokakta kaldı. Ondan sonra bütün sokak köpekleriyle birlikte birleşiyorlar ve insanlardan intikam Alıyorlar. Güzel bir film olacak. Bunu gidip görmeksiniz. Yes, we can. Herkese iyi günler. Burada bulunmaktan son derece mutluyum. Bugün öğleden sonra. Burada sizlerle olmaktan son derece mutluyum. Ve bugünkü hava ya rağmen gelmiş olmanızdan dolayı çok memnunum. oldum. Ekmel Bey'e çok teşekkür ediyorum. Nine Evings hakkında sizlere konuşmamı benden istediler. Zeynep Arınç da gerçekten son derece yardımcı oldu. Bütün bu süreçte ben gelmemden önce de çok yardımcı olmuştur. Ve şimdi ben birkaç kelimeyle size nasıl Nine ile çalışmaya başladım ve daha sonra Sanat ve teknolojideki deneyler üzerinde çalışmaya başladım. Bu Nanyeemix'ten sonra yaratılmıştır. Doktora çalışmamlar sırasında ben bir araştırma yardımcısıydım ve bu araştırmaya iyi de görevlendirildim ve bu konuda hiçbir fikrim yoktu. Gene de neticede projeye başladım ve beni gerçekten bu işe bağlayan Billie Clover ve eşiyle Julie Martin'la tanıştım Montreal'da. İlk kez tanışmamızdı ve ondan sonra, bundan sonra araştırmalarına devam ederken onlarla tekrar buluştum. Fakat New Jersey'deki evlerindeydi bu sefer ve ben orada birkaç gün kaldım. Ondan arşivlerini araştırdım, iki saatlik bir video söyleşisi yaptım, birlikte. Ve böylece. Onlar gerçekten istisnai kişilerdi. Julia hala hayatta. Mr. Kruever 2006'da vefat etti. Gerçekten son derece cömert insanlardı. Arşivlerinde araştırma yapmama müsaade ettiler. Aynı zamanda evlerinde beni misafir ettiler. Ve böylece ben birkaç toplantı yaptım bu konuda. Fakat bu hep bir zaman önceydi. Ve Ekmel Bey benimle temas ettiğinde şaşırdım. Çünkü... Son kez bir prezentasyon yaptım. Yıl 2005'ti daha sonra 2008'de bu yayınlandı. Ve ben hazırlığımı okuyacağım. Ben bir sanat tarihçisiyim ve çeşitli teknik ayrıntılar var bu teknikte. Ben bir mühendis ve bu nedenle aklım karışsın istemiyorum ve başlıyorum. Öncelikle size bir alıntı okuyarak başlayacağım. Bu e, basından alınmıştır. Ve bu bütün medyaya 1966 yılında yollanmıştı. Yani bu olaydan önce Eylül'de yollandı ve olayda Ekim'de gerçekleşti. Kluver şöyle dedi. Sanatçılar için bu ilk ciddi temas sanat ve teknoloji arasında yeni bir ifade özgürlüğüne kapıları açtı ve sınırsız yeni medyanın gelecek için yararlanması imkan sağladı. Mühendisler için bu bir dizi bu yarıcı zorluklar çıkarmıştır. Hem kendilerini ödüllendirdi ve aynı zamanda ondan önerdi bazı taze yaklaşımları ele aldı. Mühendisliği için Sanat ve teknoloji arasındaki devam eden bir bağlantının çeşitli emplikasyonu vardır ve bu da bilimsel buluşlarla ilgilidir ve bunlar nine ortaya çıkıyor. Sanatçının çalışmaları bilim adamlarındaki olduğu gibi bir araştırmadır ve bu anlamda sonuçlar verebilir veya vermeyebilir. Genelde biz bu araştırmanın sonuçlarını uzun yıllar öğrenemeyiz. Wille Kluver bir vizyonerdi çünkü sanatçıları 1960'lı yıllarda araştırmacı olarak kabul ediyordu. Ve bu öyle bir kavram ki günümüzde bu kavram oldukça iyi kullanılıyor. Fakat o günlerde hiçbir şekilde kullanılmıyordu. Ve aynı zamanda bir bağlantıdan seyrediyordu sanat endüstri arasındaki bu Blink Prover the, uh, ve that, uh, bu Laszlo Malina Gister, Laszlo -Malina -Gister 1938'de, 1938'de Chicago'da Bauhaus'ta e, dile getirdiği bir husus. Ben okumaya devam ettikçe bu konsepti özellikle 60'lardaki konsepti e, zamana bağlı olarak o zaman tamamen takdir edilememişti. Çünkü bunun içinde çeşitli sosyal ve politik aplikasyonlar vardı, özellikle o günle ilgili. Ve daha sonra çok önemli bir gelişim olanın başlangıcı Kluver ve Tingri arasındaki bir bağlantıydı ve e, New York'ta Hommage to New York adında e, bir makineden söz edildi. Bu e, Mart 17.96 yılında Museum of Modern'ın bahçesinde ele alınmıştı. Hommage, Kluver'i e, Robert Rochenberg'e tanıştırdı. O bir cameo yaratmıştı Hommage'da e, ve bunun e, başlığı da para savurandı ve bu makineye monte edilmişti. Bir adam oluşuyordu. Ve bu makinenin içinde de barut ve 12 gümüş dolar vardı. Ve e, kutu belirli bir anda patlıyordu makinenin performans sırasında. Ve performanstan sonra bahçede tek bir e, para bile bulunamadı. <gülüyor> ne oldu bu paraları kimse bilmiyor. En önemli kişi e, Dokuz ile ilgili olarak grubun arkadaşı ve mentoru Pontus Haldun'du. O o günlerde Moderna Music Stockholm'ten direktörüydü. Hulten bir grup Amerikan sanatçının Stockholm Festival for Arts and Technology'de katılımını istiyordu ve bu Temmuz 1966 yılında gerçekleşecekti. fakat Amerika'da için bazı güçlükler ortaya çıktı. Yeterince finansman bulunamıyordu. Ve bu azimli girişim finanse edilemiyordu ve bu nedenle izleci gerçekleşemedi. Ve ondan sonra Rasenburg, e, projenin eee başlatılan başlatanlardan bir tanesi Clover ile birlikte e, bu olayı New York şehrine getirdiler. Dansçı ve koreografı Simon Portee Robert Whitman'ın eşi çeşitli bağlantılar aracılığıyla 69. Alay cephaneliğinin kullanımını sağladı ve bu da Nine sunumu için gereken mahal oldu. Bildiğiniz gibi bu cephanelik 1913 yılında modern ıııstersa modern e, sanatın e, gerçekleştirdiği yer, yer olmuştur. ve Bu nedenle bu gerçekten mükemmel bir mekandı. Hem e, modern sanat için hem de e, modern sanat trendleri için. Fred Waldower ve Kluver bu inisiyatifi tamamen kendilerine adadılar. 10 ay bu konuda çalıştılar ve 30 mühendisle birlikte çalıştılar. Bunlar hepsi Bell Telefon laboratuvarlarındaydı. Clover ve Waldauer orada çalışıyorlardı ve hiç yorulmadan bir dizi e, performans hazırladılar. Burada görsel sanatlar, dans, müzik, tiyatro, video, film, ışık ve ses etkileri ve infraruş teknolojileri bir arada alınmaktaydı. Ve burada bu cephaneliğin içini görüyorsunuz bu performanslardan önceki durum. Ve söylendiğine göre 10.000'den binden fazla kişinin anneyimize katılmıştı. Fakat burada çeşitli videolik gözden geçirmeler olmuştur. Kimber ve Lisliport tarafından. Toplumun yanıtı oldukça ilgiliydi. Andy da ilgi göstermişti. Fakat tabii ki performans sırasında bazı sorunlar olmuştu. 1913'te hem katılımcıları hem de eleştirmenler kılavuzlarını kaybettiler. Nine Evenings'de artık teknoloji sanatın ayrılmaz bir parçası oluyordu. Ve buna bağlı olarak bu projelerin... çok yönlü ve disiplin arası ekiblerinin katılımı olmaksızın olamıyordu. Nine Earnings, sanat ve teknoloji arasında ilk birleşme değildi 20. yüzyılda. Rusya'daki konstruktivistler, DADA deneylerini yapanlar, çeşitli bağ projeler ve makaleler, Lazlo Molinagi, Space and Light Modulator ve onun bir ittifak oluşturma amacı sanat ve endüstri arasında çok önemli hususlarda Aynı zamanda Namjoon Pike tarafından da çeşitli projeler başlatılmıştı. John Cage ile birlikte ve son olarak Omnich to New York, Tingley tarafından. Bunlar hepsi bir dizi olayı, bağlantılar olmaktadır ve bunlar hiç şüphesiz ki yeni teknolojilerin burada kalacağını belirtmekteydi. Nine Years aynı zamanda evren ve sofistikasyonu uh, kullanılan teknolojilerin ve aynı zamanda bunu takip eden yıllarda teknolojiler sanat yapmanın ayrılmaz parçaları oluyordu. Burada çeşitli sanatçılar, eleştirmenler ve toplumdan katılanlar bu yeni trende görüşlerini bildiriyorlardı 1960'larda ve 1970'lerde. Ve sanatçılardan bir kısmı 60'larda ve 1970'lerde. Teknolojilere karşı e, çok e, isteksizdi ve bunun ayrıntılarına girmek istemiyorlardı. Ve kendi sınırları içinde kalmak istiyorlardı. Ve teknolojileri kullanmak istemiyorlardı. Ve bu nedenledir ki bu kolay olmamıştır e, Sanat ve Teknoloji Deneyler, EAT bir hizmet organizasyonuydu. Ve e, bunun kurucuları, Billy Cooper, Robert Rocherberg, Fred Waldauer ve Robert Whitman, gerçekten Nine e, iştenlikle katılmaktaydı. Nine Wings devam etti. Ve bu e, Uluslararası Modern Art e, sergisinden 53 yıl sonra tekrar ikonik bir olay oldu. Ve 1929 yılında da Modern e, sergisi ile bu daha da fazla önem kazanmıştır. Ve böylece Nine ve Enin dergileri hala tam olarak analiz edilmemişti ama e, bunlar gerçekten bu analizi hak etmektedirler aşağıda güzel bir e, sergi var Çünkü Babo ve Landusta'nın bütün filmleri aşağıda e, ve bunlar daha önce uzun bir süre elde edilemiyordu ve gerçekten bunlar muhteşem e, muhteşem arşivler var ve bunlar o, alayı, o olayın kanıtlarıdır. Aynı zamanda e, Nine Earnings sanatçılar ve mühendisler arasında bir, birleşmeyi göstermektedir. Ve bu olayın konsepsiyonu, e, e, canlı performans ortamını da ticari alanda bile yaratılmasına imkan sağlamıştır. Ve, ve aynı zamanda tenis rakipler, mühendisler Bill Gateski ve Jim McGee e çeşitli tasarımlarda bulundular ve bunlar da e bugün kullanılan telsiz mikrofonlarının yaratıcılarıdır. Fakat bunlar televizyon stüdyolarında da o zamanlarda kullanılıyordu ve mühendisler gibi bir başka enstrüman da yarattılar. Özellikle Nine Evenings için bu yaratılmıştı. Sanatçıların ihtiyaçlarına cevap veriyordu ve bu her olmaması bağlı olarak ve onun spesifik e, tiyatral e, bizansinine uygun olarak yaratılıyordu. Tiyatro, elektronik ve çevresel modeli e, ve burada programı görüyorsunuz. Bu programın kapağı, Nine Evenings programının kapağı. Size birkaç mühendisi göstermek istiyorum. Söz konusu mühendisler burada çalışmaktalar. Ve burada ekranın alt kısmını görüyorsunuz. Bu da orantılı kontrol sistemi. Ve böylece burada amaç e, kontrol ve ses ve e, Elektrik etkilerinin rolesi olmuştur ve burada eğer FM transmitterleri kullanılmıştı preamplifierler, e, preamplifier, enkoderler, dekoderler e, kullanılıyordu. Toplamda temin 289 parçası vardı ve bunlar e, katılımcılar tarafından gözle görülemiyordu. Fred Waldauer görüyorsunuz burada e, bu komponent üzerinde çalışırken. Şimdi. Olgu. Şimdi başlık e, e, tiyatro ve mühendislik e, gerçekten aslında birçok sanat eleştirmeni için e, bir e, bilinmeyen bir şeydir çünkü aslında e, performans sanatlarından gelen bölümlerde film projeksiyonları ve canlı veya kayıtlı video yayınlar ve e, sesle deneyleri de vardı ve e, bunun yanı sıra. E, tiyatro e, sözcüğünü bazen o zaman bir e, olumsuz bir e, e, çağrıda uyandırıyordu. Hatta, e, e, Michael Fried de e, aslında 1967'de yaptığı çalışmada e, sanat ve e, objeler adlı konuşmasında. Onun için e, tiyatro gibi olmak e, e, aslında kaçınılması gereken bir şey olarak e, Algılıyordu. Yani minimal sanata ve kavramsal sanat hareketlerine baktığınız zaman e, e, orada hiçbir şekilde bir e, tiyatro boyutu e, yoktur. Bundan kaçınmaya çalışıyorlar e, ellerine geldiğin kadar ve e, e, belli bir e, kuram vardı. Çünkü bu iki e, e, hareketinde aslında e, e, çok e, sahne sanatlarından e, uzak olduğunu düşünüyorlar. E, e, e, e, e, e, fakat e, burada yapmak, yapmak istenen e, de Redebo projenin e, Kluver e, söylediği gibi e, sanat ve teknoloji programıyla karıştırılmaması gerekiyordu. Bu da Maurice Takman o anda Los Angeles Müzesi'nde böyle bir program e, e, hazırlıyordu Kluver. Ve e, amaç da e, sanat ve sanayiyi bir araya getirmekti. Bu performansların e, maliyeti aşağı yukarı 100 bin dolardı. Tabii o 1966 yılında e, çok paraydı. Ve e, bir yerde e, kaynaklarda bir şekilde e, değişik e, e, e, filantroplar e, e, bunların arasında e, John Demenil sanayici e, Houston'da ve New York'tan ve e, e, e, bunun yanı sıra e, bakın bu e, e, Albert Eylist, Glen Alden şirketinin emekli başkanı, o da bu Modern Sanatler Müzesi'nin yönetim kurulundaydı, Seymour Schweber, o da Schweber Elektronik Başkanı, mimar Philip Johnson ve yayıncı Harry Abrams da bir yerde fon sağladılar bu toplantıya. Gördüğünüz gibi bu insanlar buna inandılar ve bu projeye kaynak sağladılar. Her performans iki kere iki gösteri vardı. Birçok sanatçı katılıyordu. ve kendi aynı zamanda bir aktör gibi de meslektaşlarının yaptığı çalışmalarda da çalışmalara da katılıyordu. New York sanat dünyasından sanatçılar da var ve bu yani Evince performansında da örneğin Frank Stellar Robert Rauschenberg'in Open Score gösterisinde günlük programlarda bir buçuk iki saat sürüyordu genellikle yani her akşam iki gösteri vardı burada Robert Rauschenberg'i görüyorsunuz talimat veriyor bu performansa katılanlarda. da bazı eleştirmenler bunun çok uzun olduğunu e, düşündüler e, ve çünkü aslında bir uzun bir ara e, veriliyordu ve bu aralarda e, performansın başından önce hazırlıklardan kaynaklanıyordu performanslar arasında ara vermek e, gerekiyordu e, teknik ayarlamalar e, için teknolojik e, aletleri e, veya bazen onları tahmin etmekte gerekiyordu performanslar arasında onun için birçok sık sık bozukluklar oldu, arızalar oldu. Fakat şunu da söylememiz gerekiyor ki bu Nine Evenings gösterisi, sergisi aslında tabii ki hem sanayi hem teknik hem de sanat açısından inanılmaz bir başarı olması da zor çünkü sadece bir hafta prova yapmak için vakit verildi onlara ve makinelerin çok prototipti ve onun için bazen ilk kez kullanılıyordu ve onun için bu yeni makinelerin de bu kadar kısa bir süre sonra hatasız şekilde çalışması da kolay değildi. Sanatçılar gösteri alanına gelmeden önce üç hafta sonu boyunca bir okulda provalar yaptılar. Bu da Berkeley Lisesi New Jersey'de. Bundan önce sanatçılar ve mühendisler bağımsız olarak birkaç ay boyunca ayrı ayrı tek tek çalıştılar, birlikte çalışmadılar. Her biri kendi stüdyosunda veya laboratuvarında çalıştı. Yani o zaman da orada okuldaki hafta sonu da bir araya geldiler ve kolay olmadı tabii bu hazırlığı yapmak. Sanatçılar ve mühendisler sergi alanda geldikleri zaman çok büyük bir alan olduklarını olduğunu görünce biraz da korkuya kapıldılar Daha bağlı olarak orada okuldaki hafta sonudeki provalarda da mesela teknik açıdan ses ve ışık tabi lisede yapılan çalışmalar bu kadar büyük bir ortamda yetersiz kalıyordu Çünkü çok büyük bir mekandı. Sahne teknisyenleri çoğu Broadway'den gelen deneyimli profesyonellerdi ve bunlar da sahnenin ışık ve ses donanımını hazırlıyorlardı ve bunlar bile şaşılmış durumdaydılar çünkü aslında organizasyon çok işlevsel değildi ve onlar da bu mekana geldiği zaman bir kaosla karşılaştılar. Ben Beniglular'ın evinde kalırken aynı tür kaosu gördüm zaten. Kendi evinde de bir kaos var yani bu şekilde onların bir çalışma ve düşünce tarzıydı belki. Fakat sonunda başarılı oldular. Ayrıca birçok sanatçı da mühendislerle ilk kez bir araya gelmişlerdi, ilk kez beraber çalışıyorlardı. Ve mühendisler için bu gerekli, yani mühendislerin çoğu sanat hakkında hiç bilgi sahibi değillerdi ve günsel, güncel sanat konusunda da hiç bilgi sahibi değillerdi. Aynısında da ortak bir dil bulmak da zor oldu. Herkesin birbirini anlayabilmesi, herkesin amaçlarını ve yapması gerekeni yapabilmesi ve sonuçlara ulaşabilmesi. Bilik River genelde iki grup arasında arabuluculuk buluculuk yapıyordu mühendis Herb Schneider o da lojistik sorumlusuydu bu 9000'in gösterisinde Schneider aslında teknik şemalar çizdi her performansı için ve burada görüyorsunuz her performans için hazırlanan bu teknik şemalar ortak bir dil yaratarak sanatçılar ve mühendisler arasında bir irtibat kurmaya çalışıyordu. Bu şimalar aynı zamanda araç olarak da kullanıldı. Hani teknolojik çözümler bulmaya çalıştı ekipler. Burada ekranda gördüğünüz aslında bir araştırma projesinden geliyor. Calif Barbiot, bir Fransızın hazırladığı birkaç yıl önce Fondation Daniel Langlois için hazırladığı bir çalışma. Burada isimleri görüyorsunuz. Sanatçıların isimleri orada. Ve Daniel Langlois'ın web sitesine gittiğiniz zaman orada bu şemaların hepsine ulaşabilirsiniz. Her performans için bir şema var. Burada pek iyi görünmüyor sanıyorum ama e, programın e, kapağında bütün bu şemaları görüyorsunuz. Yani bir yerde e, bütün bu şemaların bir e, birleşimi. E, e, sanatçılar ve mühendisler e, e, birbirini daha iyi e, anlayamaya e, çalışıyorlardı bu şemalar sayesinde ve e, bütün e, e, mekanik ve e, artistik e, e, bilgileri birbirlerine e, aktarabiliyorlardı. Clover e, e, için e, aslında e, bunu yapmak çok zor değildi çünkü Clover ee, üniversite yıllarından beri sanat e, alanında Stockholm'da e, faaliyet göstermişti ve orada bir e, sinema kulübü daha sonra e, Berkeley e, e, Üniversitesi'nde de iki yılda elektrik mühendislik konusunda doktora yaptı daha sonra New York'ta da e, e, e, birçok Heavenings'e katıldı özellikle Class Oldenburg ile birlikte e, e, ve hakikaten buna çok gurur duyuyordum. Harriet Delon, bir yazar, Pontus Hulten yaptığı bir görüşmede bir kitap yazıyordu. Bunayn İvnik, hiçbir zaman yayınlamadı bu kitap. Ve dedi ki, acaba Vivek Lever ne yapmaya çalışıyor sorusunu sordu. Hulten de diyor ki, bir şey yapmaya çalışmıyor, bir şey yapıyor. Çok az kişi bunu anlayabiliyor. Aslında. E, sınırları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bunun bilincinde ne kadar bilincindedir bilmiyorum. Fakat gerçekten toplumsal bir şey yapıyor. Ve bu ülkede de bu çok popüler bir şey değil. E, Amerika Birleşik Devletleri, Billy Cooper, e, sanayinin e, bir yerde sanatçının da gerçekten bir, önemli bir kişi olduğunu e, bilincine varması. Sadece dergilerde çıkan bir maymun değil. Ve Billy'i e, e, anlamak zorda. Çünkü iki dil konuşuyor. Çünkü bazen iki dili de aynı zamanda Konuşuyor. Evet bu doğrudur. Gerçekten ben bunu tecrübe ettim. Gerçekten onun nasıl konuştuğunu biliyorum. Her performans. Evet burada burada katılımcıları görüyorsunuz. Pek çok kimse vardı. Burada sağ tarafta Clement Greenberg görünmekte. Billy Glover katılımcılara hoş geldiniz diyor ve bir başka hususta Billy Grover bunu yapmak istemiyordu. O da kişilere neler olduğunu açıklamak. Ve burada bir paradoks vardı. Billy sanatçıların teknoloji kullanmalarını istiyordu ve bu şekilde ilerlemelerini istiyordu estetik girişimlerinde. Fakat insanların ne yaptığını açıklamak istemiyordu teknolojiyle. Ve bu nedenle biz hala bir paradigma içindeydik. Clement ile ve burada o, New York'taki e, soyut sanatçılarla. Fakat gerçekten Greenberg romantik dönemin sonuna gelmişti görsel sanatlarda. Ve aynı zamanda hiçbir şey açıklamak istemiyordu. Ve böylece eğer e, bir çerçeve içindeki bir e, resim varsa e, bu e, çok kötü gibi geliyordu. Kluver de aynı şeyi yapıyordu. Hiçbir şeyi açıklamak istemiyordu. Ve ben onunla söyleşimi yaparken bana bağırdı. Çünkü ben eğer bunu anlamıyorsan çok kötü demişti bir e, sanat ve teknoloji paradigmasından ki diğerine atlıyordu. Daha öncekinden bu tamamen farklıydı. Fakat herkesin oradan ne yapmak istediğini söylemiyordu. Ve bu nedenle Parabiyon mühendislerden bir tanesi bu konuda son derece üzüldü. Ve Glover'ın biraz açıklamada bulunması gerektiğini söyledi. Ne yapmak istiyor? Bunu açıklamalıydı. Nine Evenings'le. Ve burada panatesi sonlandırıyoruz. Böylece her performans bir sonrakinden çok farklıydı. Tabii bunun nedeni de her sanatçının vizyonu, ortamı ve disipliniydi. Fakat buna rağmen bazı ortak yönler de vardı ve bunlar yeni teknolojileri kullanmak istiyorlardı. Çok taraflı bir içerik vardı 1960'larda. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlamasından itibaren ülkede çok önemli bir ekonomik ilerleme gerçekleşmişti ve gerçekten dahiyane teknolojik başarılarda insanların aya gitmesini sağlamıştı. Fakat aynı zamanda sosyal dalgalamalar ve medeni huzursuzluklar da vardı. Burada özellikle Afrikalı, Amerikalılar eşit haklar için mücadele ediyorlardı. Bunun yanı sıra Kent State Üniversitesi'nde bazı acı olaylar olmuştu ve bunun nedeni de Vietnam Savaşı'na karşı öğrenci protestolarıydı. Bu da son derece huzursuz bir dönemdi. Kadınların liberasyon hareketi de bu anda gerçekleşmekteydi. Pek çok şey oluyordu aynı dönemde. Ve böylece sanat ve endüstriyi bir araya getirebilmek. Ve burada bazı hedefler vardı, Kruver'ın belirtmiş olduğu gibi, bunlar sosyal amaçlardı fakat bunlar politikal olarak doğru kabul edilmiyordu. Yeni teknoloji girişimleri, sofistike silahları geliştirmesine imkansız oluyordu. Ve bu da ABD silahlı kuvvetlerinin Vietnam savaşı için geliştirmek istediği silahlardı ve burada aynı zamanda belirgin olmayan bir güç sembolü ortaya çıkmıştı ve burada az keri e, e, provalar yapılmaktaydı. Bazı naïfiming sanatçıları inandırıcı bir görüş yaratmak istiyorlardı e, savaş teknolojilerini. E, sanatçı ilhamlarda kullanarak. Fakat özellikle Robert Rauschenberg'in Open Score filminde burada açıkça bu konuyu izah etmektedir. Sanat dünyasında bu içerik gerçekten araştırma ve deneyler için çok verimli bir ortam oldu. 1960'larda pop art ortaya çıktı. Kavransa minifazit hareketler ortaya çıkıyordu. Ve Burada bütün hepsinin ortak noktası performansın her birisinin teatrikalliğiydi. Bazıları hatasız olarak minimalizm hatta kavramsal sanat etkileri gösteriyordu. Fakat bu teatrellik daha önce belirtmiş olduğum gibi bir başka tahrik ediciydi. Ve bu bazı sanat eleştirmenlerini ateşlemiştir. Şimdi. John Cage'e geliyoruz. John Cage'in e, yedi, varyasyon 7'si. John Cage meslektaşları arasında muhtemelen yeni teknolojilere en uygun insandı. Varyasyon 7 aracılığıyla ki bunu David Tudor ve mühendis Cicill birlikte ele almıştı. Ve burada e, bu e, Harmonide bu silahhanede çok uygun sesler çıkalıyordu. Bu sesler iletişim bandoları, telefon hatları, mikrofonlar tarafından yakalanıyordu. Burada aynı zamanda müziksel enstrümanlar da kullanılmıştı ve çeşitli ev aletleri kullanılmıştır ve sıklık jeneratörleri kullanılmıştı. Bu da Mühendisler ve sanatçılar arasındaki boşluğu gösteriyordu. E, provalar sırasında John Cage e, salonun dışında olduğu bir anda mühendisler bütün bu sesleri duyduklarında onlar bir ekipmanda bir hata olduğunu düşündüler ve e, ve kutu müziği uygulamaya kattılar. Bunda amaç, ekipmanın çalışmakta olduğunu göstermekti. Cage geri döndüğünde son derece kızgındı. Çünkü bu hiçbir şekilde onun amacı değildi. Hiçbir kimsenin bu müziği duymasını istemiyordu. Ve ondan sonra geri gitti ve mühendislere istediğinin bu olmadığını açıkladı. Ve böylece performans için Cage ne? bir kondüktör rolü veya müzisyen rolü oynamak istemiyordu. Bu ıı, oyunculardan bir tanesiydi. Ve aynı zamanda 30 ıı, fotosel ıı, kullanılmıştı. Ve bunlar ses kaynaklarını oluşturuyordu. Ve bu şekilde ikinci gecede hem ıı, oyuncular hem de e, katılımcılar e, temas e, mikrofonlarıyla bu sesleri takip ediyordu. E, bakın e, bu slaytta sergiyi görmektesiniz. Aynı zamanda bazı gölgeler vardı. Bu gölgeler bu hareketin neden olduğu gölgeler ve bunlar e, dramatik bir e, görsel argı plan oluşturdular. Şimdi ben alfabetik e, düzende e, hareket ediyorum sanatçılara hiyerarşik bir düzen vermek istemiyorum. Ve şimdi de Lucinda Charles'dan söz etmek istiyorum. O günlerde o çok gençti ve 1976 yılında ünlü oldu. Opera oyuncusuydu Einstein on the Beach. Robert Wilson tarafından bu opera yönetiliyordu. Ve Charles bir kareograftı. Ve olaylar Doppler Sonar Sistemi Ki bu Peter Horst tarafından Yaratılmıştı Ve üç kırmızı e, itfaiyeci Kovası ile e, Uygulanmaktaydı Burada görüntülü görmektesiniz İnsan büyüklüğünde Plexiglas bir kutuda e, Uçuyordu Ve bu hava yastığı üzerinde e, uçmaktaydı. Ve bu e, kovalar e, Charles'a e, bir e, iskele üstünden veriliyordu. E, sesler transmitörler tarafından e, gerçekleştiriliyordu. Ve burada e, bunlar bu iskelede gerçekleşiyordu. Burada toplarsız sistemini görüyorsunuz ve plaksi glas bir kafes görüyorsunuz bu prova sırasında ve e, sinyaller doplar sonarla birlikte e, frekans ile e, bir vuruş gerçekleştiriyorlardı ve burada gene dramatik e, ışık etkileri performans bölgesinde üretiliyordu. Bütün bu performansları. E, Aşağıdaki sergide görebilirsiniz. Bundan sonraki e, performans da WinFastro Kisses Sweeter Than While Şaraptan daha e, tatlı öpücükler e, adlı bir e, gösteri e, Bu performans E, en karmaşık olanı ve çok boyutlu e, olanlarından biriydi. Aynı zamanda e, en çılgın e, performans olduğunu da söyleyebiliriz. E, e, Fastrum bu konuda bu açıklama vermek gerekmediğini ve de izleyicilerin kendi sonuçlarına varmaları gerektiğini söyledi. Dokuz bölüme ayırmıştı bu performansı. Burada bir parçasını görüyorsunuz. Sonra bakın ondan sonra bir e, sahnede bir uçuş sahnesi de var. E, e, fakat e, e, bu gerçekten e, Vietnam savaşına e, karşı olan bir e, hareketti bu performans için. Diyor ki e, aslında e, bir yeni bir medya, yeni bir e, tiyatro e, türü ve e, bunu gerçekten e, enteresan, ilginç e, çünkü kullandığı ifadede e, e, ilginç bir ifade. Fakat bu performansta e, bazı konular e, e, ortaya çıktı ve burada proplar, slaydar, projeksiyonlar ve aktörler e, kullanıldı. Değişik e, karakterleri Robert Rauschenberg e, 18. yüzyıldan kıyafet e, giymiş ve de e, Cedidaya Buxton aslında e, kafasında e, birçok rakamları e, ezbere çarpabilen bir kişiydi e, bir e, de, bu e, borsadaki e, e, bilgileri de ezbere kafasında e, okuyordu e, Ayrıca Lyndon B. Johnson'un e, kafası da e, o büyük e, boyutlarda e, orada görülüyordu. Bakın e, gerçekten hani o sanki onun kafasının bir heykeli e, gibi e, yavaş yavaş açılıyor. E, e, ortaya çıkıyor. Ve e, burada e, bir yerde savaş makinesi ve ideolojide bir e, e, güdümlü mermiye karşı bir hareket burada harold hocasın yaptığı bir tasarım aslında helyum doldurulmuş bir balon ve o salon etrafında dolaşıyor ve elinden cansanında büyük boyutlardaki kafası da kille yapılmıştı ve yavaş yavaş ortaya çıkıyordu aynı zamanda bir yani bir mumya gibi kafasını saran bez yavaş yavaş çözülüyordu. Ve bunu da aynı zamanda bir şarkı müziğiyle, ikisi sweeter than wine şaraptan daha tatlı öpücükler müziğiyle, müziğin eşliğinde yapılıyordu. Burada bir izleyicinin çektiği bir fotoğraf, renkli bir fotoğraf. E, bütün ötekiler siyah beyaz ama bu e, e, Alphonse Schilling e, tarafından yapılmıştı. Fakat bu adını bilmediğim biri tarafından bitirilmiş. Bu da uzay kızı e, e, performansın sonunda e, sahnede e, görüyorsunuz ve sergide e, gördüğünüz gibi görüyorsunuz. E, Bu ise Alexei Grassfield e, o tarlaları. Alexei bu performansı ve kurgu bilim e, performansına benziyor. E, bu performansı üç e, noktaya odaklanıyordu: e, e, vücudun e, iç sesleri, e, vücudun dış renkleri. Ve de bir dış aktivite. Bu performans küçük fiziksel hareketlere odaklanıyor. Hey özellikle bir amplifikatör kullandı burada sesleri güçlendirmek için. Ve burada bu projede de beyin dalgaları, kasların faaliyetleri ve göz hareketlerini elektrodlarla, kafaya ve vücuda koymuş elektrodlarla bunları kapte ediyordu. Ve ondan sonra da 64 parça kumaş etrafa dağıtıldı. Ve o oradan da vücudunun hareketleri bir yerde yayınlandı. Bu hareketler bittikten sonra hey... E, oturdu izleyicilerin karşısında ve bir kamerada e, onun yüzünü e, büyük boyutlarda ekrana e, e, projeksiyon olarak yansıttı. E, ve e, Robert Rauschenberg ve Steve Paxson da e, bu e, parçaları sırayla topladılar ve onları da e, bir e, heyin yanında bir deste olarak üst üste yığdılar. Deborah Hey Bevera Heyde, Alexey'in eşi aynı zamanda dansçı ve koreograf. Solo was da Japon besteci Toshi Ishayanagi'nin elektronik müziği Funakushi'den esinlenmişti. Evet çok her ne kadar bu e, e, solo e, dansı da bir yerde modern dans ve klasik baleye değinmiyordu, Fakat Yee'in koreografisi aynı zamanda bir e, minimalist estetiğin etkisi altındaydı ve burada dansçılar bir yerde uzaktan kontrollü otomatik küpler gibi hareket ediyorlar ve buradaki ekrandaki sahnedeki e, e, nin önünde oturan siyah giyinmiş erkek ve kadınlar da bu performansı izliyorlar, sanki bir mahkemede jüriymiş gibiler. Bu dans hareketlerinde bir elektrik ipuçları tarafından, müzikten değil de elektronik e, e, olarak, e, interaktif olarak hareket ediyorlar. Ve de burada bu e, dansçılar bir yerde e, solo olarak, düet olarak ve üçlü olarak dans ediyorlar ve e, onlar da e, bu ışıklara ve küpleri ve birbirlerine göre değişik hareketler yapıyorlar. Burada e, e, e, prova da e, alınmış e, bir e, yapılmış bir çekim. Bundan sonra da Lundestan'ın e, yoktu e, burada belgeleri. Steve Paxton, physical things, fiziksel e, nesneler. E, Paxton'ın enstallasyonu e, mimari açıdan karmaşık e, bir e, niteliğe sahipti. E, Dev tüpler var ve bunlar da e, sahnenin büyük bir kısmını e, işgal ediyorlar ve bir yerde katalizör olarak e, bir improvizasyon yaratmak için e, kullanılıyor. Bu e, e, ee, ve e, de birçok dansçı var ve bunların da Paxton onların izleyicilerle etkileşim kurmasını istiyorlar ve dolaşıyorlar orada. Biliyorsunuz e, izleyiciler ve sanatçılar arasında etkileşim o dönemde e, önem kazanmıştı. E, ve e, bu arada e, e, polietilen bir şişme bir yapının içinde e, dolaşıyorlar ve bu da teple yapıştırılmış ve onun içine hava e, e, üfleniyor. 10 e, tane e, e, tüplerden e, hava e, üfleniyor içeri. E, ve burada e, e, ventilatörler kullanıldı. Sanayi ventilatörleri. Aslında e, burada e, değişik projeksiyonlar, e, mağalele müziği ve de e, film müzikleri e, de e, pakstonunda e, izleyicilerinde dans etmeye çalışıyor. E, destek e, vereceğini e, düşünüyordu. E, Transistör e, radyolar da dağıttı katılımcılara baksın ve orada değişik e, ses ve müzikler vardı ve onlar da bunları dinleyerek e, izleyicilerde bu müziği izleyerek e, dans ediyorlardı. Ivan e, Reiner, Ivan e, Reiner, e, e, Carriage Discreteness. E, ee, bir, o da bir koreograf ve dansör e, dansçı ve e, e, burada 10 tane e, e, dansçı var e, ve bunlar e, e, walkie talkie ile tesisle e, onlara e, talimat veriyor. Bir balkonda oturmuş e, Yvonne Rainer. E, i̇kinci akşam e, Robert maalesef Rainer'in yerine geçti. E, çünkü o arada hastalandı ve e, e, e, o ve hiç anlaşmıyorlardı. E, bu da e, ikinci akşam e, katılmadı. Robert e, onun yerini e, yönetti bu gösteriyi. E, e, burada küpler ve e, çubuklar e, e, taht e, tahta e, e, çubuklar e, e, katılımcılar e, bir yerden bir yere taşıyorlardı bunları. Ee, ve itik e, e, hareketler yapıyordu. Aynı zamanda e, bunlar yapır, yaparken başka etkinliklerde de sahnede yer almaktadır. Ve e, slide projeksiyonu yapılıyordu. Ve toplar ve e, köpük e, e, kauçuk e, toplar e, oradan oraya atılıyordu. Ondan sonra da sahne e, kapanıyordu. Robert Rauschenberg'in performansına e, baktığımız zaman o da o e, da e, Tabii ki çok e, e, ünlü bir e, sanatçı. E, Rauschenberg e, o zaman e, e, ünlüydü zaten. E, Venedik Biennale'nde e, büyük ödül kazanmış olan ilk e, Amerikalı e, sanatçıydı. E, 1964 yılında. E, open score. Bir e, yatsı e, koreografi yarı tenis e, maçı. E, e, burada gördüğünüz gibi. E, Rauschenberg e, e, bu kadının e, aslında e, tenis kulübünde e, te, tenisi ona tenisi öğreten hoca olduğunu söylüyor. E, ben filmi seyretmeden bunu e, bilmiyordum. E, Rauschenberg e, e, şimdi e, bir yerde bir yerde de e, o binanın içinde de bir tenis kapalı bir tenis kort e, olduğunu gördü. Ve e, burada e, hakemi görüyorsunuz. E, e, e, ve e, tenis sahasının e, kenarında duruyor. Ve de insanlar e, tenis maçını e, filenin iki tarafından izliyorlar. E, e, bu da yine birisinin çektiği bir e, film. Burada e, e, filenin e, e, e, iki tarafında e, duruyorlar yani e, top e, rakete çarptığı zaman bir metalik bir ses duyuldu. E, ve e, bunu da e, bir transistör iletici tenis raketin içinde e, vardı, sapındaydı. E, ve oradan bir ses e, çıkıyordu. Ve her seferinde e, raket topa çarptığı zaman ışıklar e, azalıyordu. Ve sonunda, e, oyunun sonunda e, tamamen karanlıkta kaldı sahne. Fakat bir yerde bir Teknolojik bir sorun oldu abi akşam ve o zaman ışık ve ses konusunda da manuel olarak çalıştırmak gerekti mühendisler. Onun için çok da başarılı olmadı doğrusu. Şimdi sahne tamamen karanlık olduktan sonra burada sessiz bir grup bakın burada görüyorsunuz onları. 500 kişi bu e, tenis kortuna iniyorlar ve de e, bu sahnede özel bir e, şekilde e, duruyorlar ve Ravşanberg onlara nerede nasıl duracaklarını söylemişti zaten e, ve e, orada bir e, e, zaten birinci slidelerde da onu e, gösterdim. Um, so, Enfra infrared... e, e, e, ruj, e, kırmızı ötesi ışık ve e, Kameralar e, burada e, ağır bir çekim e, olarak e, bunları çekti çünkü tamamen karanlıkta olduğu için tabi bunu e, gördüğünüz gibi ancak ki e, e, kameralarla çekilebildi ve o bulanık bir imaj görünüyor e, ve o zaman e, büyük bir ekrana, <gülüyor> izleyicilerin kafasının üstünde olan bir ekrana yansıtıldı. Evet e, Grubu görüyorsunuz. Onlar yavaş yavaş hareket ediyorlar. O da bazı hareketler yapmalarını istedi gruptan ve isimlerini söylediler o zaman. Onları konuşurken duyuyorsunuz. Bu sadece birinci akşam ses oldu, ikinci akşam yoktu ve bu da bir öyle bir Rauschenberg'in aldığı bir karardı. E, o zamana kadar Enfrared Kısıl Ötesi Teknoloji Ordu tarafından kullanılmıştı ve e, Falsam'ın e, performansına göre Rauschenberg'de e, burada aslında siyasi bir mesaj vermek istedi. Yani e, Rauschenberg'in parçasında e, Falsam'daki kadar e, açık görünmüyorsa da bunu yaptı. Bir mesaj Simon Forti e, ee, ve e, ikinci akşam e, sahnedi idi ve İtalyanca bir e, şarkı söyledi. Burada da ayrıntılarını görüyorsunuz. Bu tenis raketlerini e, içindeki aygıt e, transistör e, e, saplarına yerleştirilmiş transistörler. Çünkü o zaman provalarda bunu kablolarla yapmaya çalıştılar ama sahnedeki kablolar çok bir etrafta karıştığı için böyle telsiz bir sistem uygulamaya çalıştılar. David Tudor, bir müzisyen. Kolağın dışı karmaşık bir mühendislik aracı oluşturdu, bandanayon kombi olarak ve armorayı bir müzik enstrümanına dönüştürmek istediği tek bir müzisyen tarafından kullanılıyordu ve bandoneon merkezi bir kontrol ünitesine dönüştürüldü ve böylece armoridi bu şekilde çalabiliyordu. Armory artık enstrüman olmuştu. Olan üstü karmaşık mühendislik aygıtları ile armary'i bir enstrümana dönüştürdü ve tek bir müzisyen bunu harekete geçiriyordu. Bandogneon'un teknik azmi gerçekten üstün bir olay olmuştur. 10 mikrofen sesleri topluyorlardı. Bu ses dört prosesleme cihazına ayrılıyordu. 40 kanallık bir filtre 12 hoparlörden balkondan naklediliyordu. Ve e, müzisyenin dört e, transducerı vardı. Ve e, bunlar Harmony mekanına getiriliyordu. Burada abstre görüntüler, üç modifiye televizyon projektörü ile yansıtılmaktaydı. Burada cağızlardan bir tanesini görüyorsunuz. Bu Tüder tarafından kullanılan cağızlardan bir tanesi. Ve e, lütfen gidin Aşağıdaki filmleri izleyin. Ve son performans alfabetik düzende gene Robert Whitman Robert Whitman, Two Holes of Water 3. Two Holes of Water 3 ile Whitman'ın amacı sıradan tecrübeleri göz ardı etmekti. Pasif olarak gerçek bilgileri kabul ederek Bunları televize edilen görüntülerle yansıtmaktı, özellikle e, e, savaş ve huzursuzluk döneminde. Burada daha iyi görebiliyorsunuz, birkaç araba çok büyük plastiklerle sarılmıştı. Bunların büyük bir kısmı Nine Evenings katılımcılardan alınmıştı. Bu otomobiller Harmony'a getirilmişti. Ve e, bunlar beyaz e, kağıtla kaplı bir e, duvara bakıyorlardı. Balkonda televizyon kameraları vardı. Ve bunlar e, dansçılar, Treasure Brown and Star, erik bir e, e, ayna önünde bunlar hareket ediyorlardı. Aşağıda gene filmi görebilirsiniz. Filmde bunu duyduğunuzda bu, e, Bakın Al Tüfek gibi ses vermekteydi. Ve e, Leslie Wine. Küçük bir fiber optik kamerayı e, ceketinin cebinde çalıştırmaktaydı. Önceden kaydedilmiş video sekansları vardı ve bunlar arabalardaki televizyon projektörlerine yansıtılıyordu. Aynı zamanda sürücüleri e, çeşitli doğa konusundaki e, filmleri göstermelerini istiyordu. Burada aynı zamanda daktilo makinalarının sesleri geliyordu, e, makinalı tüfekler gibi ve e, bunlar da arabalardan bir tanesinin arka borosuna yerleştirilmişti. Evet, performans hakkında söyleyeceklerim bu kadar evet. ve sonuç olarak. Şunu kabul edebiliriz ki gerçekten zamanın aynımızda son derece önemliydi, tiyatro ve mühendisliği de çok önemliydi fakat aynı zamanda bu önemli bir engel de olmuştur ve aynı zamanda sanat ve teknoloji arasındaki birleşmek artık göz ardı edilemezdi. Eğer zaman problem oluşturuyorsa yani sanatçılar ve mühendisler son derece e, kısıtlı bir programda çalışmak istediklerinde yeterince zamana sahip olamıyorlardı ve yeterince olaylar için hazırlanamıyordu. Ve eğer bu olay sırasında zaman gerçekten çok zorlayıcı bir unsur olduysa, özellikle de seyirciler için ve burada teknolojik ekipmanların onarı ve hazırlanması çok önemli zaman oluyordu. Hem zamansızlık hem çok fazla zaman existansiyel bir paradoks oluşturuyordu hem nanyevingsin hazırlarında hem de sunumunda aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz ki bu performanslar kendi başlarına da e, zamana dönük medyaydı ve bu terim günümüzde çok e, sıkıkta kullanılmaktadır. Zaman ortak bir bağ, home performansı teknoloji ve teatrifikal olaylarla bağlıyordu ve e, dans, tiyatro, performans, müzik, video, ışık ve ses etkilerinin parlaştıkları bir olay vardı. Bunlar efemeralde ve zaman içinde tecrübe edilmeliydi. bir bunu söylüyordu. Işıklar söndükten sonra artık sanat kısmı yok oluyordu. Fakat seyirciler işsiz bir tecrübe ile kalıyorlardı. Ve bu tür tecrübeler Notasyonlar, e, e, partisyenler, e, skriptler ve tekstüel arşivler ile tecrübe edilebilir. Ve bu zorlayıcı paradokslara rağmen ve bazı negatif reaksiyonlara rağmen Nine dört e, kişi ki bunlar Kruber, Rochum ve Whitman ve cesaretlerini kaybetmediler. Burada Rochum görüyorsunuz. Bunlar cesaretlerini kaybetmediler. Bu pivo olay ile ve e, teknoloji ve sanat arasındaki bu birleşme gerçekten çoğul art sanat e, formları için bir evrimdi. Kasım 30, 1966'da bu kuartet bir e, toplantı yaptı. Buna 10. toplantı deniyordu. Ve burada 300'den fazla sanatçı ve mühendis bir araya geldi. Ve bu da sanat ve teknolojideki e, deneylerin temeli olmuştur ve bu e, sanatçılara yardımcı olmaktaydı teknolojik e, elementler ile e, sanat eserleri oluşturmaanın imkan sağlıyordu 1968'de Globalver Berlin' ayrıldı ve kendi tamamen iyitüye adadı organizasyon haberin e, ABD'nin dört bir şubeler açıyordu. Aynı zamanda Kanada, İngiltere, Japonya ve Hindistan'da da bu şubeler açılmıştı. Bu aynı zamanda pek çok önemli olayın da köklerinde kendisi buluyordu. EAT sergilere önemli ölçüde katkıda bulunuyordu. Ve burada küratörler Pontus Altın, ki modern sanatlı müzesinde, Museum of Modern Art'ta 1968'de ve aynı zamanda uluslararası uzak sergisinde, Hepsi pavyonunda da e, bunların katkısı önemli olmuştur. Ve bu liste devam etmektedir. Bütün sanatçılar o dönemde yediğin vizyonunu paylaşmamalarına rağmen, Richard Serra, Les Levine, Andy Warhol. LaMonte Young ve başkaları EAT'nin hizmetlerini çok sık kullanan kişilerde. Her zaman önemliyse bu gerçekten çok iyi göstermektedir ki Now Evenings gerçekten e, çok devletli ve gelişmekte olan bir ilişkiyi sanat ve teknoloji arasında somutlaştırmıştır. Ve bu 1960'lardan önceki yıllara da aittir. Teşekkür ederim. Evet, ee, soru sormak soru sormak isteyen varsa mikrofon lütfen mikrofon rica edelim. Özür dilerim mikrofona sorulmadığı için soru e, çeviremiyoruz. Evet, aslında e, tepki e, çok e, e, farklıydı. Bazı insanlar çok e, beğendi, bayıldı. Bazıları da beğenmedi. E, e, sanat açısından bir bakış açısı olarak. Teknoloji çok fazla önem kazandı, çok fazla vakit aldı ve bunun hazırlığı ve tabir edilmesi ve arızalar hakikaten yani izleyicilerin için sıkıcı oldu tabi ve hakikaten aslında sanatçılar da çok farklı bir şey yapmışlardı daha önce yapılmamış bir şey yaptıkları için yani izleyiciler de biraz şaşırmış durumdaydılar. Nasıl tepki göstereceklerini de pek bilemediler. Şimdi Andy Warhol, evet çok bayıldı Andy Warhol buna. Çünkü zaten Andy Warhol bildiğiniz gibi zaten bu tür sanatla uğraşan bir sanatçı. Fakat şöyle diyeyim, yani yarı yarı 150-150 diyeyim bazıları çok beğendi bazıları beğenmedi ve performans esnasında ise ayrılanlar oldu çünkü saçma sapan bir şey diye düşünenler oldu ve görsel sanatlar ve bazı eleştirmenler bile burada yani bu sanat değil tiyatro değil performans yani bugünkü ee, anlamda bugünkü bağlamda bu e, ne sanat ne performans ne de tiyatroydu yani daha yeni oluşan bir şeydi yeni bir ifade tarzıydı yeni ihtiyaçlara e, cevap veriyordu e, ve e, yani yeni bir aygıt e, kullanıldığı sanatçıların e, teknik e, e, çalışmalarına destek vermek için. Ya, fakat bazıları da çok beğenen oldu, çok beğenmeyenler de oldu doğrusu. I'm sorry can you ask the speaker to speak into the microphone because I cannot hear what he says and I am not able to translate very sorry Mikrofon rica edelim efendim mikrofona sorulmayan sorular çevrilmiyor Mikrofon rica edelim e Çünkü e, Alphonse Chilling aslında sinemacı Alphonse Chilling e, e, 16 milimetrelik bir film e, olarak çekti bunu. E, bu da onun e, seçimiydi, e, onun kararıydı. E, bütün bunları siyah beyaz olarak çekmeyi e, tercih etti ve e, sanıyorum daha da ucuz e, oluyordu 35 milimetre renkli filmde. E, ee, e, e, bu anon kamera bilinmeyen kamera operatörlerini kullandığı e, renkli e, kameralardan farklı tabi Sanatçılar ve mühendisler arasında e, bir farklılık var. bir herkes aynı şekilde düşünmüyor. Farklı düşünüyorlar. Evet, ta doğru. E, 60'lı yıllar e, e, sanatçılar için e, ve de aslında e, toplumda da e, e, tam olarak bir değişiklik yaşanmamıştı o dönemde. E, toplumun e, e, bir kısmı hala eski e, kafa e, olarak bakıyordu e, e, sanata. E, ve bu e, yani bu çok fazla e, sanatçılar bu kadar bohem değildi. E, e, 60'lı yıllardan hatta aslında 50'li yıllarda bile sanatçılar daha bohem bir boyut kazandılar. Fakat önemli olan bir noktada Billy bana söylediği mühendisler bu sanatçıların hizmet veren mühendisler Aslında iş onlarla ortak çalışan işbirliği yapan kişiler olarak görülmüyordu yani onlara hizmet veriyorlardı Hani bir ortaklık değil de bir hizmet olarak algılanıyordu o zaman bugün sanatçılar dijital medya ile çalıştıkları zaman artık programcılar var ve mühendisler var bunlar da sanatçıyla birlikte bir ekip olarak çalışıyorlar yani bir disiplinler arası bir ekip çalışması insanlar birlikte çalışıyor ortak çalışıyorlar ama 60'lı yıllarda ilk kez böyle bir ortaklık yapıldığı zaman mühendisler sanatçılarla ilk kez çalıştılar o 60'lı yıllarda o zaman o mühendislerin sanat hakkında hiçbir bilgisi yoktu New York'ta veya başka şehirlerde belki bir iki eee eee e, veya Fred diye gibi eee ama çok az sayıdaydı bu gerçekten sanattan anlayan mühendisler diyelim onun için sanatçılar veriyordu kararları diyorlardı ki evet şunu şöyle istiyorum diyordu evet buna bir çözüm bulmanız lazım bir çare bulmanız lazım benim istediğimi yapacaksın diyorlardı onun için Halb Schneider de zaten bu diyagramları, bu şemaları hazırladı ve burada üçüncü bir dil yaratmaya çalıştı ve o zaman sanatçılar ve mühendisler arasında ortak bir dil olur, birbirlerini de anlayabilirlerdi. Ve yani sanatçını yapmak istediğini de mühendis yerine getiriyordu. Benim söylemek istediğim 60'lı yıllarda toplum genellikle hala e, tutucu idi. E, e, e, i̇kinci Dünya Savaşı e, e, dan, bitmesinden 20 yıl sonraydı ve sanatçılar e, o dönemde e, bir yerde bir karşı söylem e, oluşturmaya başladıkları zaman e, onlar gitgide güç kazandılar e, ve e, vücut dili, kıyafetleri ve ee, çok farklı e, olmaya başladı. E, toplumdaki diğer insanlardan farklılık e, göstermeye başladılar. Aynı zamanda Vietnam Savaşı'na karşıydılar. Ve e, bu askeri teknolojiye karşıydılar. E, kapitalizme karşıydılar. Ve e, e, bütün bunlar tabi başka bir tutum yarattı e, bu insanlar, e, bu sanatçılar e, daha önceki sanatçılardan farklıydı görüş ve bakış açısı açısından ama toplumun ancak küçük bir bölümü onları anlıyordu bugün artık e, e, çok daha e, e, yani herkes e, bakıyor e, bu e, e, sanat e, türlerini ve daha çok anlıyor ve daha çok beğeniyoruz evet burada da bir soru var sanıyorum. Evet burada bir değişiklik oldu mu görüldü mü bu mühendislik çalışmalarında bu olaydan sonra evet bazı sanatçılar gerçekten de e, teknolojiyle çalışmaktan çok hoşlandılar ama bazıları ise için teknolojiyle çalışmaya alışmak e, zaman e, aldı. Yani sanatçılar bir grup olarak bir meslek grubu olarak teknolojiyle birlikte çalışması bayağı zaman aldı. Bir direnç vardı e, belli bir süre boyunca. E, Kluver e, EAT'de çalışırken e, bazen bazen zor e, e, oluyordu e, hizmetlerini kullanmak isteyen bir sanatçı e, bulmak. Çünkü e, bir e, bir e, e, bu Naini Wing'den sonra e, eriştiler. Kötüydü ve insanlar dedi ki yok canım bu da beş para etmez. E, buna ihtiyacımız yok. Bütün bu e, ee, biz sanatımızı kendimiz yaparız bildiğimiz şeyleri yaparız ve bütün e, bu e, teknoloji ihtiyacımız yok diye düşünenler çok oldu yani belki 20 yıl sonra 1980'li yıllarda hatta e, aslında e, internetin e, kullanımı e, yaygınlaşınca sanatçılar daha fazla teknoloji kullanmaya başladılar yani daha çok dijital e, teknolojiyi e, kullanmaya başladılar. E, ve e, bu aygıtlar e, e, daha karmaşık aygıtlardı. E, daha fazla e, bilgi gerektiriyordu bazı sanatçılar. E, Kanadalı bir sanatçı şu anda adını hatırlayamadım. E, o bir e, sistem oluşturdu. Neyse adını hatırlayamıyorum. E, bu hakikaten bir e, e, bu yazılım kullanıyor, ekiplerle çalışıyor ama kimse ihtiyacı yok. Gerçekten bu konuda çok bilgili. Teknolojik açısından kendi yapıyor. Ve bu hakikaten çok yeni bir akım sanatçılar arasında. Sanatçılarda Michael Snow gibi teknolojiyi kullananlar oldu fakat genellikle German Evi Dostoy'un Şimdi şöyle diyeyim sayısal ve daha doğrusu post dijital dönem bu sergilerde gördüğümüz gibi gerçekten çok daha fazla ilgi uyandırıyor artık günümüzde. Ama bir yerde bu Nine Evening gösterisi ile 80'li yıllar arasında çok fazla taraftar kazandığını söyleyemeyeceğim o dönemde. Bu soru acaba insanların tepkisi nasıldı anlatlar Günümüze baktığımız zaman bugünkü izleyiciler de tam olarak anlıyor mu bu tür sanatı o zaman da karşılaştırdığımız zaman evet tabii ki evet sanıyorum evet ve biz gerçekten bugün artık geriye dönüp baktığımızda gerçekten çok önemli bir an olduğunu anlıyoruz sanat tarihinde. Ve sanat sadece sanat ve teknoloji için değil, sanatın kendi içinde çok önemli bir dönüm noktası oldu. Ayrıca çok önemli Başka yapılan bir karşılaştırmada impresyonist ressamlar biliyorsunuz impresyonist ressamlar ilk resim yaptıkları zaman herkes bunlar çılgındır dedi ve hiç beğenilmedi. Şimdi herkes bayılıyor impresyonistlere ama o zaman çok tepki uyandırdılar ve sanatçılar da gerçekten teknoloji kullanmaya başladıktan sonra e, ve bunu da çok iyi kullanmaya başladılar. E, ve e, onlar da bu Nine Evening'in gerçekten önemli bir dönüm noktası olduğunu e, anlıyorlar. E, e, sanat e, ve sanat tarihinde e, gerçekten e, bir dönüm noktası oldu. E, çünkü Rauschenberg, e, Lucinda Traher ve John Cage gibi sanatçılar e, ve diğerleri artık büyük riskler aldı o dönemde kendi kariyerleriyle ve kendi meslekleriyle ilgili olarak bu teknolojik kullanma kararı çok cesur bir karardı. Evet tabi bunu bugün anlıyoruz ve bu sergide ve ilk kez gösterilen filmler böyle kamusal alanda gösterilen filmlerde gerçekten çok ilginç bunu. Ben de bütün bu filmleri görmedim. Üç tanesini görmüştüm. Ee, ve e, Alphonse Şeringen'inde ben araştırma yaparken onu görmüştüm fakat bunları gördüğünüz zaman ve diyorsunuz ki o gerçekten inanılmaz bir zaman bir dönemdi diyorsunuz ve hakikaten orada olmam gerekirdi diyor Rauschenberg de bunu zaten hep söylüyor e, bu filmde de e, e, şimdi şimdi e, İnsanlar o zaman gerçekten bunun önemini anlamış değillerdi. Yani öyle bir dönemdi. Çok açık bir şekilde anlamamışlardı. Ve sanıyorum ben de öyle tepki göstermiştim, gösterirdim o zaman bu gösteriyi izlemiş olsaydım. Hamsari... Bütün bu... Olayları tarihi önemi var. Fakat bir e, sanat tarihçisi olarak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Artistik açıdan ne düşünüyorsunuz? Evet, güzel bir soru sordunuz. Çünkü Hı. pek çok e, eleştirmen o zamanlarda Hı. buradaki e, sanatsal değeri red Onların kanatına göre Hı. Lucy e, Lepard söylediği gibi bu sanat değildi, saçmalıktı. Bir sanat tarihçisi olarak ben Alphonse Strang'in yazdıklarını gördüğümde ben de kendime pek çok soru sordum. 2000 yılında bu araştırmaya ilk başladığımda. Ve ondan sonra tabii ki mükemmel sanatçılar, bütün kapasitelerinin mükemmel olan sanatçılar. Bunların her birisi de mükemmel sanatçıydı. Fakat teknolojinin karşısındaki sanatçılar bunların uzmana değildi ve aynı zamanda bu parçaları hazırlamak için çok az zamanları vardı ve aynı zamanda performanslarını yalnızca iki defa gösterebiliyorlardı. Bu bir oyunun provası gibi eğer bir oyuncuysanız. Üç hafta veyahut da bir hafta içinde siz bu gösterinin mükemmel olmasını bekleyemezsiniz. Oyun mükemmel bir oyun olsa bile. Bizasin, yönetim ve aktörler bu işe tam kendilerine verememiş olurlar. Çünkü yeterince prova yapmamışlardır. Bu nedenle aynı şey Nani Neng's'in sanatçıları için geçerli. Ben onları haklı çıkarmak istemiyorum. Fakat muhtemelen OpenScore hatta OpenScore teknolojik bazı hatalara sahip olmasına rağmen artistik açıdan en mükemmel parçaydı. Tabii ki bir başlangıcı vardı, ortası vardı ve sonu vardı. Ve bizim anladığımız kadarıyla ee, bu e, sanatlar, yani e, görsel sanatlar. Hatta Folstorm'ın parçası o kadar eklektik ve o kadar kaotikti ki ve o kadar çok şey söylemek istiyordu ki pek çok projeksiyon yapıldı. Ve havaya çıkan köpükler ve Tavanda bazı şeyler dönüp dolaşıyordu. Oldukça akıl karıştıcıydı. Hem seyirciler için hem de benim için. Ben bunu izlediğimde gerçekten aklım çok karıştı. Ve onun ne demek istediğini anlamam uzun zaman gerektirdi. Evet bunu söyleyebilirsiniz. Parçalardan bir kısmı sanatsal açıdan muhtemelen en mükemmeli değildi. Fakat gene de biraz daha fazla yansıtılırsa ve prova yapılırsa ve hazırlık yapılırsa onlar çok daha iyi olabilirdi. Çünkü onları icat eden sanatçılar iyi sanatçılar. sizin ilk kez bunların ilk yapıldığı zaman diyebildiğiniz bir an mıydı? Hayır. Bu kelime o kadar fazla kullanılmıyordu o günlerde performans kelimesi. Ve aynı zamanda performans yani oyun görsel sanatlar olarak kullanılıyordu. Yani sanat performansı olarak değil. Şimdi biz bunu dâze'de sanat performansı olarak anlıyoruz. Ve bu 70'li yıllarda ortaya çıkmıştır. Ve açıkça bu görsel sanatlara bir hürmetti. Kuver buna tiyatro ve mühendislik diyordu. Fakat görsel sanatlar düşünüyordu. İnsanlar müzisyendi, dansçıydı. Rauschenberg o günlerde dansçıydı ve Johnson Dans ki grupta çalışmaktaydı. Ve Lucian Charles koreograftı. Fakat Alex Hale bir ressam ve heykeltıraştı Robert Whitman da öyle. Fakat bunlar hepsi bir arada yeni medya deniyorlardı. Yeni ortamlar, medyumlar. ...da çalışıyorlardı bu projeksiyon, ses ve ışık etkileri. Ve bu bizim şimdi anladığımız gibi görsel sanatlar değildi. Fakat burada çok katı tiyatrolara ihtiyaç vardı. Görsel sanatlar tek kişinin yalnız olmasıdır genelde. Ve bunun için de büyük bir e, katılımcı grubuna ihtiyaç vardı. Evet, Bleak Kruver'ın arzusu da bu iyiydi. Bleak Kruver ve Robert Rushenberg'ın fikri bunu büyük bir yerde yapabilmekti. Fakat e, Stockholm'da her şeyden önce bu yapılan bildi mi, planlandığı gibi oldu mu bilemiyorum. Mesela armory çok büyük bir yerde, armory yani cephanelik çok büyük bir yerde, de ellerindeki yetinmeleri gerekiyordu çünkü lisede bu kadar büyük bir mekanda performansları gerçekleştiremezlerdi. Clubber, bir şey söylemek istiyorlardı, görsel sanat açısından, bakın şimdi biz hangi noktadayız demek istiyorlardı, güçlü bir bildirge yayınlamak istiyorlardı. Bunlar parçalanmıştı, görsel sanat tek kişi için ve toplum için görsel sanat arasında parçalanmış durumdaydı. Bu ilk kez miydi? Evet, ilk kezdi. Evet, bu kadar büyük bir toplum için ilk kezdi. Çeşitli olayların büyük katılımcıları vardı dışarıda olduğu zamanlardı. Mesela Kaliforniya'da olduğu gibi, ismi hatırlayamıyorum. Dışarıda, burada o kadar çok kimse yoktu. Ve bunu ilk kez geniş bir zaman içinde yapıyorlardı. Ve insanlardan bir kısmı bütün gösterilere gittiler bir veya iki performansa gitmediler. Bunlardan bazıları dokuz performansa da gittiler. Evet bu gerçekten bunun bu kadar büyük bir yerde bu kadar çok katılımcılığa yapıldığı ilk kezdi. Mühendisler ve sanatçılar arasında ideolojik e, anlaşmazlıklar var mıydı? Çünkü... E, sanatçılar teknoloji için çalışmıyorlar. Fakat teknisyenler e, orada için çalışıyorlar, teknoloji için çalışıyorlar. Bu sanatçılar özellikle de... E, orada için çalışıyorlardı. Çünkü bunlar bel telefon laboratuvarlarında çalışıyorlardı. Bel laboratuvarlarında çalışıyorlardı ve muhtemelen orada... savaş için çalışıyorlardı. Evet, tabii. Orada bir kırılma vardı. ideolojik bir kırılma vardı. Mühendisler ile bazı sanatçılar arasında. Fakat en önemli mühendisler bizim gördüğümüz komponentler üzerinde çalışıyorlardı. Ve bunlar sanatçılarla büyük ölçüde beraberdi. Ve kendi ideolojik görüşlerinden vazgeçiyorlardı. Belirli bir süre için. Ve Show ee, devam etmelidir diyorlardı. Gösteri devam etmelidir diyorlardı. Fakat tabii ki hatta bir hatta Nine Earnings'in finansmanını sağlayanlar özgür dünya kapitalistleri özellikle sanatçıların düşüncelerine ideolojilerini pek katılmıyorlardı. Bu bir gerçek. Fakat gerçekten inanılmaz olan bir husus, bu olayın bütün bunlara rağmen gerçekleşmesi. Mühendisler sanat hakkında pek fazla bilgi sahibi değildi. Ve sanatçılar teknik konularda pek fazla bilgi sahibi değildi. Fakat o günlerin politikası da önemli rol oynuyordu. Ve Billy Groover, Herkesin anlaşabileceğini e, düşününce çok saf oluyordu. Evet saftı ve saflık da iyidir. Çünkü aksi halde biz iyi 11inizi göremezdik. a tennis ball a tennis ball hits the net a tennis ball hits the net and uh, causes uh, causes some movement on the net a tennis ball hits the net and causes some vibration kulaklık çalışmıyor Tercüme beyefendi, ama kulaklık çalışmıyor. A tennis ball hits the net and causes vibration. And what is the importance of uh, these vibrations as sound? I'm sorry the gentleman cannot be heard. The hole in the winter in the in the in the water. Can you hear now? Yes, I can. Oh, okay, ask him to repeat. Uh, can you, can you repeat? A tennis ball hits on the net and causes vibrations and the participants can benefit from the change of the sound. And uh, would this have any artistic value? Seeing it is more important than hearing it. Therefore, this has no characteristic uniqueness. the ball hits the wire and the vibrations uh, can be seen faster and it is more interesting and likewise the hole in the water uh, I think about the net at the siz başlangıçta uh, netten söz ettiniz uh, tenis ağı uh, her iki tarafa birbirinden ayırıyor ve bunun herhangi bir teknolojik emplikasyonu yok. Fakat buradaki olay şöyle. Top rakete vuruyor ve raketten bir ses çıkıyor. Ve aynı zamanda ışıklar da hafifliyor. Ta ki sahne tamamen kararıncaya kadar. Yani burada ses ve ışık ve aynı zamanda tenis oyuncularının koreografisi. Fakat burada önemli olan top rakete çarpınca bir ses ve ışık etkisi oluşturuyor. Ve tenis ağı yalnızca tenis oyunuydu. Ve burada ağ teknolojik aparatın bir parçası değildi.